Herakleitos'la birlikte Sokrat öncesi felsefe tarihinde birçok bakımdan ilk olan bazı düşünceleri seslendiren ve bazı bakımlardan kendisinden önceki filozoflardan farklı olan çok önemli bir filozofla karşılaşmaktayız. İlk olarak Herakleitos yazmış olduğu eserinden elimizde en fazla sayıda fragmentin bulunduğu ilk filozoftur. İkinci olarak Herakleitos, kendisinden önce gelen bütün diğer Yunan filozoflarının aksine, bilimin herhangi bir özel alanında sivrilmeksizin kendisini bütün bilginlerin üzerinde sayan ilk filozoftur. Gerçekten de şimdiye kadar gördüğümüz bütün filozofların Xenofones hariç herhangi bir özel bilim alanında, hatta aynı zamanda birden fazla bilim alanında özel çalışmaları, katkıları, buluşları veya en azından kuramları olmasına karşı, Herakleitos'un bu tür bir iddiası veya amacı olmadığı gibi özellikle de bundan kaçındığını ve çok şey bilmekle bilgeliği kesin bir biçimde birbirinden ayırt ettiğini görmekteyiz. Çok şey bilmek aklı eğitmez. Eğer eğitseydi Hesedos, Phytagoras, Xenophones ve Hekaitos'u eğitirdi. Öte yandan Herakleitos, evren hakkında işlenmiş bir öğretiye dayalı pratik bir kuramı, insan hayatının anlamına ilişkin tutarlı bir sistemi ileri süren ilk filozoftur. Hatta bu anlamda Breyer'in ileri sürdüğü gibi onun ilk hakiki filozof olduğunu bile söyleyebiliriz. Gerçekten de Herakleitos da kendisinden önce gelen filozoflardan farklı olarak açıkça bir varlık kuramının, bir bilgi kuramının, bir ahlak kuramının, bir siyaset kuramının, nihayet bir tanrı kuramının varlığını görmekteyiz. Herakleitos'un hayatı hakkında da hemen hemen kesin olan hiçbir şey bilmemekteyiz. Onun İsa'dan önce 540'lar civarında Efes'te doğmuş olduğu söylenmektedir. 6. yüzyılın sonlarına doğru artık tamamen olgun ve ünlü bir düşünür haline gelmiş olduğu ise kesindir. Herakleitos'un Efes'e kral rahipler veren bir aileden geldiği anlaşılmaktadır. Söz edilen görevi veya imtiyazı kullanma sırası kendisine geldiğinde onu kabul etmeyip bu hakkını küçük kardeşine devretmiş olduğu bildirilmektedir. Bu reddedişinin temelinde hem halkın geleneksel dinsel inançlarına herhangi bir değer vermemesi, bunu ondan kalan ve aşağıda söz konusu edeceğimiz bazı fragmentlerde açıkça görmekteyiz, hem de ana yurdunun yani Efes'in o zamanki siyasal ve sosyal yapısından memnun olmaması, bunu da Efeslilere yönelttiğini gördüğümüz iki kınamasından ve genel dünya görüşünden açıkça bilmekteyiz olgusu yatıyor olmalıdır. Gerçekten de, Herakleitos'un Yunan dünyasında Platon'dan önce yaşamış en aşırı bir demokrasi düşmanı olduğunu söyleyebiliriz. Herakleitos'un yaşadığı dönem İonya e, Anadolu'sunun en buhranlı dönemine denk düşmektedir. Lidya Krallığı'nın Persler tarafından yıkılmasından kısa bir süre sonra doğmuş olan Herakleitos, önce Perslerin İyonya bölgesinde aşağı yukarı yarım yüzyıllık egemenlikleri dönemini yaşar. Ancak İsa'dan önce 500 yılında Batı Anadolu'da Pers egemenliğine karşı bir isyan patlak verir. Ana vatan Yunanistan'ı tarafından yeteri kadar desteklenmeyen bu ayaklanmada Anadolu Yunanlıları 499 yılında Efes'te ilk ağır yenilgiyi tadarlar. İonya'nın o zamana kadar Pers egemenliği altında bulunmakla birlikte ekonomik ve ticari gelişmesinden bir şey kaybetmeyen müreffeh şehirleri bir bir yakıp yıkılır. Bu arada millet 479'da aynı kadere uğrar. Bütün bu ayaklanma, savaş, İonya kentlerinin yakıp yıkılmasına kendi gözleriyle şahit olan Herakleitos, Batı Anadolu'da bu olayı takiben Pers egemenliğinin güçlendirilmesi ve söze edilen Yunan şehirlerinin yeniden inşa edilmesini de görür. Persler savaştan sonra İyonya'daki Yunan sitelerine savaş öncesine kıyasla daha fazla özgürlük tanırlar. Onlara kendi yöneticilerini, kendileri seçmesi imkanını bağışlarlar. Ama bu kez de diğer Yunan şehirlerinde olduğu gibi Efes'te de aristokratlarla tüccarlar ve halk taraftarı olan partiler arasındaki kavgalar ortaya çıkar. Bu, bu mücadeleler sonunda kazanan taraf halk taraftarı parti olur. Oysa Herakleitos aristokrasi yanlısıdır ve ondan bize kalan bazı fragmentlerde bu olaya gösterdiği acı tepki ile hınç en açık bir şekilde kendini belli etmektedir. Efeslilere yakışan Yetişkin insanlarının hepsinin kendilerini asmaları ve şehri yetişkin olmayanlara bırakmalarıdır. Onlar ki en değerli adamları olan Hermodoros'u içimizden hiçbiri en değerli olmasın, olursa da başka yerde ve başkalarının yanında olsun diyerek kapı dışarı etmişlerdir. Bu pasajın anlaşılması için Hermodoros'un, Herakleitos'un dostu ve demokrasi karşıtı eğilimlerinden ötürü Efes'ten kovulmuş biri olduğunu hatırlatalım. Herakleitos'un ticaret ve sanayi sayesinde zenginleşmiş yeni sınıfa karşı duyduğu nefreti ise şu fragment güzel bir şekilde ifade etmektedir. Eksik olmasın sizden zenginlik ey Efesliler kötü olduğunuzun belli olması için. Belki başlangıçta sadece demokrasi düşmanı siyasal bir eğilimden ibaret olan bu tutum zamanla artarak onda insanlara geniş halk yığınlarına karşı ahlaki bir nefret haline almış görünmektedir. Bu logosun ezeli ebedi hakikatini insanlar anlamaz. Ne onu duymalarından önce ne de onu ilk duyduklarında. Köpekler tanımadıkları insanları havlarlar. Eşekler samanı altına tercih ederler. Bir tek kişi benim için on bin kişidir eğer mükemmel ise. Doğru olan tek bir kişinin iradesine itaat etmektir. Halka yığınlara karşı gösterdiği bu küçümseme onların geleneksel ilançlarını da içine alır. Herakleitos, halk dininin bütün biçimlerine düşmandır. Duvarlarla konuşmaya benzeyen resimlere tapmalar, bir pisliği başka bir pislikle temizlemeye yarayan kurban kesmeler, kana akıtmalar, Herakleitos'un nefret ettiği geleneksel halk dininin tapınma biçimlerinden sadece ikisidir. Herakleitos'un zamanının, geniş halk kitlelerinin büyük bir ilgiye yöneldiği sır dinleri veya kültlerine karşı da acımasız olduğunu görmekten şaşırmamalıyız. Geceleri coşup dolaşanları, sihirbazları, bakoları, maynadları, adları, mistleri ateş kavrayacaktır. İnsanlar arasında adet olan miseryalara girmek dinsizliktir. Geceleri coşup dolaşanlar daha önce belirttiğimiz üzere Dionysosçulardır. Sihirbazlar doğulu rahiplerdir. Bakolar ve maynadlar adlar Dionysos'a tapınan erkek ve kadınlardır. Misler, gizli din derneklerinin üyeleridir ve nihayet miseryalarda gizli din dernekleri veya sır dinleri tarikatlarıdır. Öte yandan Herakleitos'un küçümsemesinin sadece halk ve halkın inançları ibadetleriyle sınırlı kalmadığını, daha önceki büyük ve ünlü Yunan bilginleri, filozofları ve şairlerini de içine aldığını biliyoruz. Çok şey bilmek, Aklı eğitmez. Eğer eğitseydi, Hesedos, Pythagoras, Kısanofones ve Hekaitos'u da eğitirdi. Bu fragmente aynı yönde konuşan şu frag fragmentleri de ekleyebiliriz. Çoğunun öğretmeni Hesedos, en çok onun bildiğini sanıyorlar. O ki, gecenin ve gündüzün bir olduğunu bile anlayamamıştır. Pythagoras, yalancıların başıdır. Homeros, oyunlardan atılmaya ve kamçılanmaya layıktır. Bir de Arkelocos'u. Herakleitos'un hayatının sonuna doğru Efes'i terk ettiği ve bir müzevi hayatı yaşadığı, ancak zaman zaman dostlarını kabul ettiği söylenmektedir. İsa'dan önce 480 yılında ve Hidropise hastalığından öldüğü bildirilmektedir. Herakleitos'un kendisinden önce gelen bütün Yunan filozoflarını eleştirmesini, yalnız milletli düşünürler hakkında eleştirisel bir ifadede bulunmamış olması dikkat çekicidir ve özel olarak herhangi bir filozofun öğrencisi olmamasına rağmen yalnız bazı kaynaklar onu Kisanofonis'in öğrencisi olarak göstermektedirler. Gerek millet filozoflarından, gerekse Kisanofonis ve Pitagoras'tan çeşitli bakımlardan etkilenmiş olduğu muhakkaktır. Aşağıda göreceğimiz gibi o millet fiziğinin bazı tezlerinden, özellikle Anaximandrus'un varlığın zıtlıkların sonucu olduğu ve bu zıtlıkların sonunda apeiron'un içinde yeniden ortaladığı dan kalkacakları görüşünden etkilenmiştir. Bununla birlikte onun Thales'ten kalkan ve bir 100 yıl boyunca İyonya'da hüküm süren felsefi akımı, doğa olaylarının gözlemleri ve akıl yürütmelere dayanan bilimsel felsefi açıklamalarını ortaya koyma akımına ait olmadığını kabul etmek gerekir. Herakleitos'un, Kısonofonius'in döneminin dinsel görüşleriyle ilgili olarak geliştirdiği, eleştirici ve aydınlanmacı tutumunu devam ettirdiği, gerek Homeros Hesedos'cu insan biçimci çok tanrıcılığa, gerek Orpheus Dionysosçu sır dinlerine, kurtuluş dinlerine herhangi bir sempati göstermediği bir gerçek olmakla birlikte, onun düşüncesinin Pitagorasçılık gibi dini ahlaki bir arka fon ve motivasyona sahip olduğuna ve bu arka fon olmaksızın tam olarak olarak anlaşılamayacağına da şüphe yoktur. Herakleitos'un zıtların çatışması ve birliği ana öğretisinde Anaksimanros dışında Pythagoras'lardan da bazı şeyler almış olduğu muhakkaktır. Onun ruh öğretisinde de gerek Anaksimenes gerekse Pythagoras'lardan kaynaklanan bazı etkiler altında bulunduğunu düşünmek makuldür. Ancak Herakleitos bir yandan zıtların çatışması ve birliği görüşünü daha dramatikleştirirken öte yandan Anaksimenes ve Pythagoras'lardan almış olduğu ruh öğretisini daha derinleştirilmiş görünmektedir. Eserine gelince, daha önce işaret etmiş olduğumuz gibi doğa üzerine adını taşıyan eserinden zamanımıza daha önceki filozofların eserleriyle karşılaştırıldığında çok daha fazla sayıda fragment kalmıştır. Bu eserin fizik veya doğa felsefesi, teoloji veya tanrı öğretisi ve son olarak siyaset diye üç ayrı kısma bölünmesi adettir. Bu bölünmenin bizzat Herakleitos'un kendisine kadar mı geri gittiği, yoksa daha sonrakilerin bir tasarrufu mu olduğu ise tartışmalıdır. Ancak ihtimaller daha çok ikinci yöndedir. Üslü buna gelince, bu eser düz yazıyla yazılmıştır. Ancak daha önceki filozofların düz yazılarından tamamen farklı olan muhteşem imgelerle dolu, parlak, kısa, vurucu cümlelerden, atasözlerini andırır ifadelerden meydana gelen, Şiirsel bir düz yazıdır bu. Herakleitos, paradoksal konuşmayı, paradokslarla konuşmayı sever. Yığına karşı gösterdiği küçümseme, üstü bunda da kendini gösterir. İnsanlar, <gülüyor> geniş halk yığınları tarafından anlaşılmayı isteyen bir insanın diliyle konuşmaz Herakleitos. Bilmeceyi andıran bilgeliği, herhalde ancak kendisini anlayabilecek niteliğe sahip olan azınlığa, Seçkinlere hitap etme arzusunun bir ifadesidir. Dilinin bu özelliğinden ötürü sonraları kendisine <gülüyor> karanlık herakleitos denmiştir. O üslubundan dolayı ileride kendisine yöneltecek eleş yöneltilecek eleştirileri önceden tahmin eder ve kendisini haklı çıkarmak için Apollyon'a bir gönderme yapar. Delphi kahininin efendisi düşüncesini ne ifade eder ne gizler. Onu bir işaretle gösterir. Heraklitosa göre değerli şeyler azdır ve ancak uzun ve zahmetli çabalar sonucunda elde edilebilirler. Altın arayanlar toprağı çok kazarlar ve ondan ancak az bir miktarda bulurlar. Sonra doğa gizlenmeyi sever. O halde doğayı veya Herakleitos'un doğanın sırlarını açıklığa kavuşturan düşüncelerini anlamak isteyen, bunun için gerekli olan yeteneklere sahip olmak ve yine onun için gereken uzun ve zahmetli araştırmalara girmek zorundadır. Herakleitos'un Delphi kahininin efendisine yaptığı gönderme bir başka bakımdan da ilginçtir. Çünkü onun kendisini bir tür esinlenmiş insan, bir tür peygamber gibi gördüğünü göstermektedir. Aslına bakılırsa bu, bu dönemin düşünürlerine ait genel bir özelliğin özel bir yansımasıdır. Bu dönemde dinsel düşüncenin genel bir canlanmasına, dinsel duyguların evrensel bir uyanışına tanık olduğumuzu söylemiştik. Bu uyanış daha önce gördüğümüz gibi merkezi <gülüyor> Eleusus olan Demeter kültünde, Dionysos kültünde, Orfeusçulukta, Pitagorasçılıkta ve nihayet Kısanofonis'te kendisini göstermekteydi. Öte yandan dar anlamda ilgi alanımıza girmeyen ve yine bu devirde yaşamış olan bazı şairler, örneğin Pindaros ve Askelos da bu dinsel canlanmanın etkilerini göstermektedirler. Bu dönemin yazarlarının çoğu sözlerine böyle kahinimsi, peygamberimsi bir hava verdirmektedirler. Bunun nedeni muhtemelen herkesin kendisini biraz esinlenmiş bir kişi olarak görmesidir. İleride bu tür üslubun en iyi bir başka örneği olarak Hristiyanlıktan nefret etmesine rağmen deyim yerinde ise gene de bir din yaratmak isteyen Nietzsche ile karşılaşılacaktır. Onun bu yeni dinin peygamberi olarak yazmış olduğu Zerdüşt Böyle Dedi adlı eseri Herakleitos'un eserinde kullandığı dille büyük benzerlikler göstermektedir. Herakliitos'un düşüncesini anlamakta karşılaştığımız birinci güçlük, onun sözüne ettiğimiz karanlık üslubundan ileri gelen güçlüktür. İkincisi, elimizde bulunan fragmentlerinin birbirlerinden kopuk gibi görünen münferit, bağımsız düşünceler içermesinden ve bundan dolayı aralarındaki düşünce birliğini kavramamızın zor olmasından ileri gelen güçlüktür. Herakleitos'un fikirleri karanlıkta çakan şimşekler gibidir. Düşüncenin kendisini ve bir an için aydınlattığı etrafını görmekte ancak daha sonra tekrar karanlığa gömülmekteyiz. Farklı ama uzak yerlerde çakan şimşekler büyük tabloyu açık bir şekilde ve bütünüyle görmemize fazla yardımcı olmamaktadır. Herakleitos'un düşüncelerini doğru olarak anlamakta karşımıza çıkan bir başka güçlük, Herakleitos yorumcularının çoğunun Situacılar olmasından ileri gelmektedir. Situacılar, Aristoteles sonrası dönemde Hellenistik ve Roma dünyasında Herakleitos'un düşüncelerinden hareket ederek önemli bir felsefe okulu meydana getiren insanlardır. Onların Herakleitos hakkında verdikleri bilgiler ve yaptıkları yorumlarda kendisine mal ettikleri görüşlerin hangilerinin gerçekten Herakleitos'a ait oldukları, hangilerinin situacıların kendi görüşleri olduklarını ayırt etmede güçlük vardır. Benzeri bir durumun Pitagoras'ın kendisi ve eski Pitagoraslılıkla ilgili olarak da söz konusu olduğuna daha önce işaret etmiştik. Pitagoras ve eski Pitagoraslılık hakkındaki bilgilerimizin büyük bir kısmı İsa'dan sonra bir dördüncü yüzyıllar arasında yaşamış olan yeni Pitagoraslılık akımına mensup filozoflardan ve yazarlardan gelmektedir. Yeni Pitagoraslıların Üstatları veya eski Pythagorasçılar adına ileri sürdükleri görüşlerin hangilerinin gerçekten üstada veya eski okula ait olduğu, hangilerinin yeni Pythagorasçıların kendilerinin görüşleri olduğunu ayırt etmenin de çok güç olduğunu işaret etmiştik. Heraklitos'un düşüncelerini doğru bir biçimde tespit ederek ortaya koymada son güçlük onun hakkındaki doksografik geleneğin yetersiz olmasından ileri gelmektedir. Eserinden epey sayıda fragmentin elimizde bulunmasına karşılık Heraklitos'un hayatı ve düşünceleri hakkında doksografik gelenekte çok az güvenilir bilgi mevcuttur. Bu konudaki kaynaklarımız her zaman olduğu gibi başta Aristoteles olmak üzere Platon, Diogenes Lairtus ve bazı diğer Roma dönemi yazarlarıdır. Bu sonuncular arasında zikretmemiz gereken isimler ise özellikle Suidas, Strabon, Tüceiro, Seneca, Lucretus ve Sextus Empresius'dur. Herakleitos yukarıda işaret ettiğimiz gibi sadece yığınları küçümsemez kendisinden önce gelen doğa filozoflarına da fazla değer vermez. Onun bu tutumu felsefi olarak tek bir anlama gelebilir. Bu, kendisinin onların asla görmemiş oldukları, göremeyecekleri bir şeyi görmüş, yakalamış olduğudur. Peki bu şey nedir? Herhalde görünüşte birbirinden bağımsız hatta birbirleriyle çatışma halinde bulunan şeylerin gerçekte bir oldukları, bir birlik teşkil ettikleri, öte yandan bu birliğin kendisinin de aynı zamanda bir çokluk olduğudur. O halde bilgelik, çok şey bilmek, sayısız şey bilmek değildir. Bu birbirleriyle kavga içindeymiş gibi görünen zıtların çokluğu altında gizlenen birliği görmektir. Şimdi Heraklitos'un bu görüşünü ele alalım ve bu iddiasının doğruluk derecesini araştıralım. Aslında Herakleitos birçok bakımdan, kendisinden önce gelen millet filozoflarından farklı değildir. Bu ilk doğa filozofları neyi arıyorlardı? Evrendeki bütün varlıkların temelinde olan ana maddeyi, ilkeyi, arkeyi, değişen şeylerin altında bulunan, değişmeyen, aynı kalan varlığı. Herakleitos da aynı şeyi aramaktadır. Herakleitos'un da aradığı şey, evrendeki değişik nesnelerin kendisinden gelip kendisine gittikleri ilk madde ana maddedir. Çokluğun temelinde bulunan birlik, her şeyin kendisinden yapılmış olduğu tözdür. Tales bu tözü suda, Anaximenes havada, Anaximandros apeironda bulmuştu. Herakleitos ise onun bunlardan hiçbiri olmayıp ateş olduğunu söylemektedir. Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılar veya insanlardan hiçbiri yapmamıştır. O her zaman ateş olmuştur. Şimdi ateştir ve her zaman ateş olarak kalacaktır. Ölçüyle yanan ve ölçüyle sönen canlı bir ateş. O neden ateştir? Çünkü anlaşıldığına göre Herakleitos milletli filozofların görüş tarzını devam ettirerek doğası gereği herhangi bir başka şeye dönüşebilecek ve herhangi bir şeyin kendisine dönüşebileceği bir şey aramaktadır. Bu ise ancak Ateş olabilirdi veya Ateş bu rolü oynamaya diğer ana maddeler olarak teklif edilen şeylerden çok daha uygundu. Çünkü bildiğimiz gibi ilk İonya filozofları hilozoistti. Yani ana maddenin kendi kendisini harekete geçirdiğine, dıştan herhangi bir varlığın kendisini harekete geçirmesine ihtiyaç duymaksızın değiştiğine, diğer varlıklara dönüştüğüne inanıyorlardı. Bu maddeyi hareketli, canlı olarak düşünme eğilimini en fazla tatmin edecek varlık ise ancak ateş olabilirdi. Çünkü ateş gerçekten kendisi bakımından en fazla harekete, en fazla kuvvete sahip bir şey olarak görünmektedir. Eğer söz konusu olan temele bir madde koyup sonra ondan başka bir ilke yardımıyla diğer varlıkları çıkarmak olsaydı temele alınan bu maddeyi hareketsiz, cansız kabul etmek yeterli hatta gerekli olurdu. Nitekim bu tür ikinci metafizikler maddeyi mutlak olarak hareketsiz, kuvvetsiz, cansız bir şey olarak almakta hiçbir mahzur görmezler. Tersine onun üzerine etkide bulunacak elkeği Aristoteles'in terminolojisi ile fail nedeni onu harekete geçirecek aktif bir güç olarak tasavvur ettiklerinden maddenin bu özelliklere sahip olmasını zorunlu görürler. Ama milletle doğa filozofları maddeyi kendiliğinden hareket edecek, değişecek, başka şeylere dönüşecek, diğer şeyleri meydana getirecek bir şey olarak düşündüklerinden bu role yakışan bir şeyi ilke olarak kabul etmek ihtiyacındaydılar. Herakleitos'un görüşüne göre bu rolü oynayabilecek şey herhalde su veya havadan çok ateş olabilirdi. Çünkü yanma olayı dikkatli bir şekilde gözlenirse ateşin bu rol için ne kadar uygun düştüğü kolayca görülebilir. Yanan bir şeyde alev son derece hareketli, canlı görünür. Sonra alevin kendisinden meydana geldiği şey yani yanan şey sürekli olarak yandığı ve değiştiği halde alevin kendisi değişmez. Onun niteliği değişmediği gibi, hatta yanma süreci boyunca niceliği, miktarı da değişmez. O hep aynı alevdir. Başka bir biçimde söyleyecek olursak, yanan şeyler başka başka oldukları halde hepsi yanarak alev olurlar. Herakleitos bunu çok çarpıcı bir benzetmeyle ortaya koyar. Nasıl ki bütün mallar altınla, altın ise bütün mallarla değiş tokuş edilirse, her şey ateşle, ateş ise her şeyle değiş tokuştur. Yanma olayında her şeyin yanarak ateş olduğunu görürüz. Buna karşılık ateşin nasıl başka şeyler olduğunu göremeyiz. Bununla birlikte ateşle yanan şeyler arasındaki bu ilişkiye bakarak tersi bir sürecin, yani ateşin de dönüşerek başka şeyleri meydana getirmesinin mümkün olduğunu düşünebiliriz. Anlaşıldığına göre Heraklitos'un yaptığı akıl yürütme de bu olmuştur. O halde doğa filozoflarının bakış açılarının normal, doğal sonucu Heraklitos ve onun ateşidir. Ateş zıtların kendisinden çıkabilecekleri bir şey değil. Doğası gereği değişerek zıtlaşabilecek, zıtlara dönüşebilecek bir şeydir. Öte yandan Heraklitos'un burada ateşten kastettiği şeyin kesinlikle fiziksel anlamda ateş olduğunun da altını çizmemiz gerekir. Nasıl Anaksimeniz hava derken herhangi bir mitolojik sembolik şeyi değil havayı kastetmiştir. Heraklitos da ateş derken herhangi bir sembolik mecazi şeyi değil gözümüzle gördüğümüz ateşi kastetmiştir. Yalnız burada onun belki gözümüzle gördüğümüz ateşi, kaba ateşin kendisini değil, bu ateşin bir biçimi olduğu daha ince, daha az maddi bir ateşi kastetmiş olması muhtemeldir. Ancak bu ikinci de son tahlilde maddi, fiziksel bir ateştir. Öte yandan Heraklitos'un arke olarak ateşi alması bir başka bakımdan da önemli bir sonuç meydana getirmektedir. Milletle filozofların aradıkları ana madde su veya hava ateşten çok daha fazla bir varlık olma özelliğini taşımaktadırlar. Buna karşılık... <gülüyor> Ateşin bir varlıktan çok hareket, süreç olduğunu söylememiz mümkündür. Ateşin sürekli hareketli olan bir şey olduğunu söylememiz mümkün olduğu gibi onun hareketin kendisi olarak görmemiz veya tanımlamamız da mümkündür. Gerçekten de ateş bir bakıma bir şey, bir madde, bir varlık olmaktan çok bir süreç, bir oluş ve yok oluştur. O halde Heraklitos'un burada daha önceki doğa filozoflarında olmayan bir noktaya parmak bastığını söyleyebiliriz. Daha önceki doğa filozofları şüphesiz hareket, oluş ve yok oluş sürecini gözlemlemekteydiler. Onların asıl amaçları da bu hareket, oluş ve yok oluş süreci içinde bulunan onun altında yatan şeyi, yani varlığı bulmaktı. Oysa Heraklitos bunun tersine bu sürecin altında bir varlık bulunmadığını Varlığın kendisinin yalnızca oluş olduğunu veya yalnızca oluşun var olduğunu söylemek ister gibidir. Daha açık bir deyişle o, varlığı oluşa indirgemek ister gibidir. Anaximandros'a göre başlangıçta bir apeiron vardı ve bu apeirondan farklılaşma yoluyla önce sıcak ve soğuk zıtlığı çıkmıştı. Bundan da diğer zıtlıklar çıkmış veya o diğer zıtlıklara bölünmüştü. Sonuçta bu zıtlıklar veya zıtlar kendisinden çıkmış oldukları birliğe veya bir olana geri döneceklerdi. Bunun da nedeni onların birbirlerine karşı işlemiş oldukları suçun cezasını ödemelerinin gerekmesiydi. Anaximandros'a göre o halde çokluk bir kötülüktü. Zıtların birbirleriyle yapmış oldukları mücadelede kötü bir şeyler vardı. Bundan dolayı zıtların veya bireysel varlıkların apeyrona dönerek onun içinde erimeleri, yok olmaları doğru, haklı, adil bir şeydi. Hatta adaletin ta kendisiydi. Bu görüşün sosyal, daha doğrusu hukuki bir anlayışın doğa planına aktarılması anlamına geldiğini söylemiştik. Anlaşıldığına göre Herakleitos bu konuda Anaktimandros'un tamamen tersi bir düşünceye sahiptir. Ona göre zıtların savaşı bir kötülük olmak şöyle dursun, tersine varlığın veya oluşun biricik ve zorunlu şartıdır. Eğer zıtlar arasındaki bu savaş mücadele olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Evren zıtların mücadelesinin meydana getirdiği bir uyum armonidir. Homeros, tanrılar ve insanlar arasında keşke çatışmalar sona erseydi demekte de haksızdır. O, evreni ortadan kaldırmak istediğinin farkında değildi. Çünkü eğer onun istediği yerine gelmiş olsaydı, her şey yok olurdu. O halde, varlıkların doğuşu ve meydana gelişi, ancak birbirlerine zıt olan ve bundan ötürü birbirlerini devam ettiren, varlıkta tutan zıtların çatışmasına bağlıdır. Hı -hı. Savaş her şeyin babası ve kralıdır. O bazılarını tanrı, bazılarını insan yapar, bazılarını köle, bazılarını özgür kılar. Herakleitos ve evrenin ve içindeki şeylerin ayakta durmaları için zıt unsurlardan veya kuvvetlerden meydana gelmeleri gerektiği ve bunun onlar için iyi olduğu yönündeki bu düşüncesini çeşitli örneklerle kavratmaya ve ispat etmeye çalışır. Bunlardan biri yay örneğidir. Bildiğimiz gibi yayda bir ağaç bir de kiliş kısmı vardır. Bu iki kısım birbirlerine zıttırlar. Çünkü kiriş ağacı doğal olmayan bir biçimde gererken ağaç da kirişi yine aksi yönde bir kuvvet uygulayarak doğal olmayan biçimde gergin tutar. O halde yayı yay yapan şey bu zıt kuvvetlerin veya kısımların bir gerilimidir. Eğer yayı yay olarak ortadan kaldırmak istersek yapacağımız şey bu gerilimi ortadan kaldırmaktır. Anaksimandros zıtların kavgasını bir haksızlık, kötülük olarak nitelendirmişti. Oysa Herakleitos'a göre o hakkın ve adaletin ta kendisidir. Savaşın her şeyde ortak olduğunu ve savaşın adalet olduğunu, her şeyin savaşla doğup savaşla ortadan kalktığını bilelim. Anaximandros'an Herakleitos'a giden düşünce doğrultusunda meydana gelen bu değişikliğin nedeni nedir? Herhalde Herakleitos'un önceki doğa filozoflarından farklı olarak varlığı oluş olarak görmesidir. Milletli doğa filozofları özellikle Anaximandros için zıtlık kötüdür. Çünkü varlığı ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık Herakleitos için zıtlık iyidir. Daha doğrusu zorunludur. Çünkü oluş ancak onunla mümkündür. Anaximandros'ta değişmeden oluştan kaçan Yunan düşüncesinin Herakleitos'ta deyim yerindeyse ona teslim olduğunu, onu tanrılaştırdığını görmekteyiz. Hiç şüphesiz bu Herakleitos'un değişmeyi Anaximandros'tan daha fazla sevdiği anlamına gelmemektedir. Tersine aristokratik eğilimlerini ve Yunan sitelerinde, bu arada Efes'te meydana gelen yığınların kentin siyasi hayatında gitgide daha fazla rol oynamalarıyla sonuçlanan siyasal çekişmeleri göz önüne alırsak Herakleitos'un daha çok önünde duramadığı bir gelişmeyi Yunan toplumundaki sınıfsal kavgaların sonucu olan sosyal ekonomik değişmeyi abartarak tanrılaştırdığını söylememiz mümkündür. Öte yandan bu yorum Herakleitos'un yığınlara karşı gösterdiği küçümseme ve genel olarak hayata karşı kötümser bakışıyla daha fazla uyuşmaktadır. Herakleytoz karşımıza bir oluş filozofu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir çokluk filozofu olarak da çıkmaktadır. Bunu söylerken onun çokluğun varlığını kabul eden ve sisteminin temeline yerleştiren bir filozof olmasını kastediyoruz. Herakleytoz bir oluş filozofu olduğu içindir ki çokluk filozofudur. <gülüyor> Çünkü çokluk olmaksızın veya onun ifadesiyle zıtlar olmaksızın varlığın veya onun ifadesiyle oluşun olamayacağı açıktır. Ama öte yandan o, çokluğun birbirliğe dayandığını ve birliği teşkil ettiğini de düşünmektedir. Ona göre çokluk olmaksızın birlik, birlik olmaksızın da çokluk var olamaz. Heraklitos'un bundan çıkardığı gözü pek sonuç... Evrenin aynı zamanda bir ve çok olduğudur. Bir olanın birliğini meydana getiren veya mümkün kılan şey, çok olanın zıtsal gerilimidir. <gülüyor> bu gerilimi ortadan kaldırırsak, birliği de ortadan kaldırırız. Herakleitos bu büyük keşfiyle o kadar kendinden geçmiştir ki, onu zaman zaman özdeşlik ilkesini hiçe sayan ve ona meydan okur gibi görünen bir takım paradoksal formüller içinde ifade etmekten çekilmez. Ölümlüler, ölümsüzler, ölümsüzler, ölümlülerdir. Biri diğerinin ölümüyle yaşar, diğerinin hayatıyla ölür. Bir dairenin çemberinde başlangıç ve bitiş aynıdır. İyi ile kötü birdir. Aynı şeydir yaşayanla ölmüş, uyanıkla uyuyan, genç ve ihtiyar. Çünkü bunlar değişince onlardır ve onlar değişince de bunlardır. Geçici mengenesinin düz ve eğri yolu bir ve aynıdır. İnen ve çıkan yol bir ve aynıdır. Bununla birlikte bu ifadeleri özdeşlik ilkesinin ihlalleri olarak almamak gerektiğini, yukarıda birinci ve sonuncu fragmentlerin ikinci kısımlarında söylenen şeyler açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü dikkatle bakılırsa, bu ikinci kısımlarda bir ve aynı şeyin bir ve aynı zamanda hem kendisi hem de kendisinden başkası olduğu şeklinde özdeşlik ilkesine aykırı düşen bir iddiada bulunulmasından çok zıtların birbirlerini hazırladıkları ve birbirlerine yerlerini terk ettikleri yönünde bir tez ileri sürülmektedir. Özellikle şu fragmentte bu gayet açıktır. Çünkü bunlar değişince onlardır ve onlar değişince de bunlardır. Herakleitos bu ve benzeri paradoksal cümlelerinde bir aynı şeyin aynı zamanda hem a hem de a olmayan olduğunu söylemekten çok bir şeyin ya eş zamanlı olarak birbirine zıt şeylerden meydana geldiğini veya farklı zamanlarda birbirlerini takip eden şeylerden zıtlardan ibaret olduğunu belirtmektedir. Birinci tür zıtlığın örneği sözünü ettiğimiz yayın ağacı ile kirişe arasındaki zıtlıktır. İkinci tür zıtlığa örnek olarak ise gece ve gündüzün hayat ve ölümün zıtlığını verebiliriz. Heraklitos'un varlığı oluşa indirgemesinden veya oluşu tanrılaştırmasından çıkan mantıksal bir diğer sonuç, onun her şeyin aktığı veya sürekli bir akış halinde olduğu yönündeki ünlü öğretisidir. Ateş, bildiğimiz gibi bir an için bile hareketsiz kalmayan, sürekli olarak değişme içinde olan bir şeydir. O halde, ateşten meydana gelen varlıkların ve bütün evrenin aynı özelliklere sahip olmasından, yani sürekli hareket, oluş ve akış içinde olmasından daha doğal bir şey olamaz. Heraklitos'un bu öğretisi veya öğretisinin bu sonucu aslında onun olmayan ancak onun düşüncesini çok güzel bir tarz ve özetler gibi görünen her şey akıyor cümlesinde en iyi ifadesini bulmuştur. Heraklitos'un kendisinin kullandığı imge ise bir nehir imgesidir. Aynı nehirlere iki defa inemezsin çünkü aynı nehirlere inenlerin üzerine her zaman yeni sular gelir. Bu aynı cümleyi Heraklitus'a tekrarlattıran Platon, aynı nehre iki defa değil, bir defa bile inilemeyeceğini sözlerine ekler. Bunun nedeni ona göre Herakleitos'un öğretisinin kabul edilmesi durumunda aynı nehirden bahsedilmesinin mümkün olmamasıdır. Çünkü Platon'a göre her şeyin sürekli olarak değiştiğini ileri süren biri hiçbir şeyle ilgili olarak aynı kelimesini kullanıp onun kendi kendisinin aynı olduğunu veya kaldığını ileri süremez. Aynı görüşü paylaşır gibi görünen Aristoteles de Herakleitos'a bazı şeylerin değişip bazılarının değişmediği tezine değil. Her şeyin her an değiştiği tezini mal eder. Bundan hareketle de Herakleitos'un çelişmezlik ilkesini inkar ettiği sonucuna varır. Bununla birlikte nehir veya akış öğretisinin bu biçimiyle Herakleitos'cu bir öğreti olduğunu savunmak pek doğru görünmemektedir. Birçok yorumcu Platon'un, daha sonraki ve daha radikal Herakleitos'cuların, örneğin Kratilos'un tezlerini Herakleitos'un kendisine mal ettiğini ve Aristoteles'le daha sonrakilerinde Platon'un bu tutumunu devam ettirdiklerini söylemektedirler. Herakleitos'un kendisinin evrensel akış öğretisinin özdeşlik ilkesinin inkarına varan kuvvetli biçimini değil de daha önce işaret ettiğimiz gibi bu ülkenin inkarına kadar gitmeyen daha zayıf bir biçimini savunmuş olması daha muhtemeldir. Herakleitos'un yukarıdaki fragmentinde söylemek istediği de herhalde budur. Yani bir nehrin sürekli olarak yeni sulardan meydana gelmesinden ötürü aynı nehre iki de Fay gerilmesinin mümkün olmadığıdır, yoksa aynı nehrden bahsedilmesinin mümkün olmadığı değildir. Öte yandan bu nehir benzetmesini de iyi anlamamız gerekir. Burada söz konusu olan nehir yatağında sakin bir şekilde akan bir nehir değildir. Herakleitos'un zıtların savaşı öğretisini göz önüne alırsak, tersine onun henüz yatağına oturmamış, yatağını meydana getirmek için etrafındaki karayla boğuşan vahşi bir nehir olduğunu düşünmemiz daha doğru olacaktır. <gülüyor> Ancak bu noktada daha önemli bir soruyu kendimize sormamız gerekmektedir. Bu sürekli oluşa rağmen şeyler nasıl olup da bize göreli olarak devamlı veya sabitmiş gibi görünmektedirler. Herakleitos bu soruyu cevaplandırırken söz konusu sürekli akış içinde veya onun altındaki iki sabit, değişmez şeyin varlığını kabul eder gibidir. Birinci olarak bütün bu değişmeler içinde tozun miktarı değişmez. Bu şu demektir. Aşağıda daha ayrıntılı olarak anlatacağımız gibi ateş önce bir şey daha sonra başka bir şey olur. Fakat sonra bu şeyler aynı süreci ama tersinden izleyerek eski ve asli şekillerine yani ateşe geri dönerler. Ancak bütün bu yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı giden değişmeler sürecinde değişen şeyin, yani ateşin miktarı değişmez. İkinci ve daha önemlisi, bu değişmelerin kendisi bir ölçüye, değişmeyen bir yasaya göre gerçekleşir. Değişen de değişmeyen, değişmenin kendisine göre gerçekleştiği yasa, değişmenin mantığıdır. Ateş ölçüyle yanar ve ölçüyle söner. Herakleitos bu ölçüye veya yasaya Logos adını verir. Logos, başka dillere çevrilmesi son derece zor, çok anlamlı Yunanca bir kelimedir. O esas olarak bir bütün oluşturan söz, cümle, tam söz, oran, düşünce, anlam ve nihayet akıl anlamlarına gelir. Herakleitos'un burada Logos'tan kastettiği ise esas olarak ölçü ve yasadır. Güneş ölçülerini aşmayacaktır. Eğer bunu yaparsa adaletin hizmetkarları olan erinseler onu yakalayacaktır. O halde her şeyin kaynağı olan ve belki de Herakleitos'a göre ateşin en saf bir şekilde kendisinde bulunduğu güneş bile bu yasaya itaat etmektedir. Evrende bulunan her şey güneşe benzer bir şekilde bu demir yasanın, zorunluluk yasasının hükmü altında bulunmaktadır. Peki bu yasa veya ölçü evrenin dışında mıdır? Başka bir ifadeyle değişmelerin temelindeki bu değişmez yasa, bu değişmelerin üzerinde olan bir varlık, örneğin bir tanrı tarafından ve evrene kabul ettirilmektedir. Herakleitos'un böyle bir düşünceye tamamen uzak olduğunu görmekteyiz. Çünkü o, evrenin dışında ondan ayrı olan bir tanrı veya tanrıları anlayışını paylaşmamaktadır. Tersine, en açık bir biçimde tanrıyla evreni birbirine özdeş kılmak istemektedir. Herakleitos'a göre evren Tanrı ile bir ve aynı şeydir. Yalnız o bakış açısına göre evren veya Tanrı diye farklı adlarla çağrılabilir. Aslına bakılırsa Herakleitos'a göre evren Tanrı, Ateş veya Logos bütün bunlar bir ve aynı şeylerdir. Onlar arasında olsa olsa şöyle bir ayrım yapılabilir. Tanrı evrenin ilkesi olan ateşin en saf halidir. Logos Tanrı'nın evrende iş gören bir güç, bir yasa olmak bakımından tanımlanmış adıdır. Kısaca sözünü ettiğimiz yasa veya logos evrenin içinde olan, ona içkin olan, ateşin bizzat kendisinde bulunan veya ateşin kendisi olan yasadır. Bu yasanın ne olduğunu daha yakından görmek ve belirlemek istersek onun daha önce sözüne ettiğimiz zıtların savaşı ve bundan doğan uyum yasası olduğunu söyleyebiliriz. Peki acaba bu logos veya tanrı muayyen bir amacı göz önünde tutarak ve amaca ulaşmak için bütün imkanları en iyi şekilde kullanarak çalışan bir varlık mıdır? Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan belki tahmin edilebileceği gibi Herakleitos böyle bir düşünceye de kesinlikle uzaktır. Onun kendi ifadesiyle zamanda mı oynayan bir çocuktur, hükümdarlık gücü bir çocuğun gücüdür. Nietzsche'nin büyük hayranlığını kazanan bu cümle, Herakleitos'un evrenin temelinde bulunan bu logosu veya aklı oyun oynayan bir çocuğa benzettiğini göstermektedir. Yalnız o kendi kendisiyle oyun oynayan bir çocuktur. Nietzsche'nin ünlü benzetmesiyle deniz kıyısında kendine kumdan şatolar yapan, sonra onları bir tekmede yıkan bir çocuktur. Nasıl ki bu çocuk sadece oyun oynamak için, oyalanmak için, eğlence olsun diye bütün bu işleri yaparsa, aynı şekilde Tanrı veya Logos veya Ateş herhangi bir başka ereği olmaksızın muayyen zamanlarda evreni meydana getirir ve yine muayyen zamanlarda onu ortadan kaldırır. Herakleitos'un felsefi, felsefi görüşlerinin en önemlilerinden biri de her şeyin göreli olduğu görüşüdür. Ondan kalan fragmentlerin oldukça önemli bir kısmı çeşitli örneklerle ve çeşitli şekillerde bu evrensel görevliliğin ifade edilmesine ayrılmıştır. İnsan tanrı tarafından küçük çocuk olarak çağrılır. Nasıl ki çocukta yetişkin insan tarafından öyle çağrılırsa... En bilge insan, tanrı, tanrı ile karşılaştırılırsa bilgelik, güzellik ve bütün diğer şeyler bakımından bir maymundur. En güzel maymun, insanla karşılaştırılırsa çirkindir. Deniz suyu en temiz ve en pistir. Balıklar onu içebilirler ve onlar için o kurtarıcıdır. Buna karşılık insanlar için o içilemezdir ve öldürücüdür. Bu evrensel görevlilik, insanların iyi diye gördükleri şeyin aslında mutlak anlamda iyi olmadığı, iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın, adaletin, adaletsizliğin aslında tamamen göreli kavramlar oldukları düşüncesini doğurur. İleride, situacıların daha işlenmiş bir biçimde ortaya koyacakları, bireyler için bireyler olarak kötü olan şeylerin daha büyük planda, bütün bakımından ele alınırlarsa kötü olmadıkları, İnsanların kendileriyle ilgili olarak kötü ve haksız buldukları şeylerin Tanrı açısından bakılırsa hiç de öyle olmadıkları düşüncesinin ilk formülasyonları da Herakleitos'ta bulunmaktadır. <gülüyor> tanrı için her şey adil, doğru ve iyidir ama insanlar bazı şeyleri kötü, bazı şeyleri iyi diye kabul ederler. Bunun neden dolayı böyle olduğunu anlamak zor değildir. Bireysel varlıklar, kendilerine aykırı veya zararlı olan başka bireysel varlıkları doğal olarak kötü, haksız şeyler olarak niteleme eğilimi içinde olacaklardır. Ancak bir yandan zıtlığın evrenin temelinde bulunduğunu ve ondan kaçınmanın imkansız olduğunu, varlıkların varlığının ona dayandığını bildiğimiz gibi öte yandan bir panteist olan Herakleitos'un aküs açısından, Var olan her şeyin Tanrı'nın bir parçası, bir görünüş biçimi olduğunu düşünmemiz gerekir. Bu durumda Tanrı veya bütün söz konusu olduğunda artık iyilik veya kötülükten bahsetmenin bir anlamı olamayacağı, daha açık bir ifadeyle var olan her şeyin aynı zamanda Tanrısal olduğu için doğru, iyi ve haklı olarak nitelendirilmesi gerekeceği açıktır. Öte yandan bu görüş Herakleitos'u iyiliğin var olması için kötülüğün, ışığın var olması için karanlığın, tokluğun var olması için açlığın olması gerektiği görüşüne de götürmektedir. İnsanlar eğer bu şeyler, adaletsizlikler var olmasaydı adaletin adını bilmezlerdi. İnsanların arzu ettikleri her şeyi elde etmeleri iyi değildir. Sağlığı zevkli kılan hastalık, iyi iyi yapan kötü, doymayı hoş kılan açlık, dinlenmeyi hoş kılan yorulmadır. Herakleitos'un kozmoloji ile ilgili görüşlerini ele alırsak önce belirtmemiz gereken şey onda Anaximandros'ta olduğu gibi bir kozmogoniden yani evrenin zaman içinde bir başlangıç durumundan hareketle meydana geldiği görüşünden söz etmenin pek mümkün olmadığıdır. Çünkü Herakleitos logos ateş ve varlık ilişkilerinin değişmezliğinden bahsetmekte ve dünya düzeninin her zaman ölçüye göre yanan ve ölçüye göre sönen bir ateş olduğunu söylemektedir. Öte yandan dünyanın doğuşunun ve meydana gelişinin bir ilk durumundan söz etmek imkansız ise onun gelişmesinin bir son durumundan söz etmenin de bir anlamı olamayacağı açıktır. Bununla birlikte Romalı Hipoleitos ve İskenderiyeli Clemens gibi bazıları Herakleitos'a bir dünya mahkemesi olarak evrensel yanma öğretisini mal etmektedirler. Gerçekten de Herakleitos'ta ateşin bir gün gelip bütün şeyleri yakalayıp yargılayacağı ve mahkum edeceği yönünde bir fragment var olmakla birlikte bunu teker teker her bireysel varlığın bireyselliğini kaybedeceği yani yok olacağı şeklinde mi anlamak gerektiği yoksa ileride situacıların savunacaklarını bildiğimiz içinde her şeyin ortadan kalkacağı bir yangın olarak mı almak gerektiği tartışma konusudur? Heraklitos'un yukarıda zikrettiğimiz fragmentinden evrensel bir yangın öğretisini savunduğu görüşü kesin olarak ortaya çıkmamaktadır. Çünkü tek tek bireysel şeylerin ölümlü olduğu, ateşin havanın ölümünü yaşadığı, suyun toprağın, toprağın ise suyun ölümünü yaşadığı görüşü Heraklitos'un en sıradan düşünceleri arasındadır. Ancak Aristoteles'in Heraklitos'a zaman zaman, her şeyin yok olacağı yönünde bir öğreti imal ettiği de gerçektir. Daha sonra Teofrastos ve Simplesius da ona başlıca safaları yukarıya doğru giden yolla aşağıya doğru giden yol olan periyodik bir dünya oluşumları görüşünü mal etmişlerdir. Bunu desteklemek üzere de ateşin dağılıp toplandığı, ilerleyip gerilediğine ilişkin fragmentiyle Ateşin değişimlerinin önce deniz olduğu, denizin yarısının toprağa, toprağın yarısının kasırgaya dönüştüğünü söyleyen fragmentini yardıma çağırmışlardır. Böylece ateşten aşağıya doğru giden bir değişim sürecinin tersi olan, yani diğer varlıklardan yukarıya ateşe doğru giden bir değişim sürecinin de mümkün ve mantıklı olacağı düşünülerek Herakleitos'un evrensel bir yangın görüşünü savunduğu ileri sürülmüştür. Buna karşılık Reinhardt'tan bu yana evrenin periyodik olarak ateşten çıktığı ve yine ateşe döndüğü görüşünün Herakleitos'un kendisine ait bir görüş olarak alınması gerektiği yolundaki varsayımı reddedilmeye başlanmıştır. Bu varsayım yerini Herakleitos'un herhangi bir kozmogoni ortaya atmamış, yalnızca bir kozmoloji geliştirmiş olduğu görüşüne bırakmıştır. Bu kozmolojiye göre ise ateşin şeylere ve şeylerin ateşe dönüşmesi her zaman için var olan bir değiş tokuştur. Yani bu değişmeleri veya süreçleri birbirlerini takip eden iki safa olarak almamak gerekir. Bu bağlamda olmak üzere Herakleitos'un daha önce söz konusu ettiğimiz ünlü fragmentinde dünyanın ateşten meydana geldiğini değil, her zaman canlı olan bir ateş olduğunu söylemiş olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu yoruma göre şeylerin ateşe ve ateşin şeylere dönüşmesi periyodik olarak birbirlerini izleyen olaylar değildir. Yukarıya doğru giden yolla aşağıya doğru giden yolu birbirlerini periyodik olarak izleyen iki safa olarak almamak gerekir. Tersine bu iki safa her zaman için eş zamanlıdır. Yani evrende her zaman bazı şeyler ateşten diğer şeylere doğru değişirken diğer bazı şeyler de ateşe doğru değişirler. Bu görüş, zamanımızda en çok taraftar toplayan görüş olmakla birlikte bazı felsefe tarihçilerinin, Herakleitos'un kendisinde situacılarda olduğu gibi evrensel bir yanma görüşünün var olduğunu savunmaya devam ettiklerini de belirtelim. Herakleitos'un kozmoloji veya fizikle ilgili daha spesifik görüşlerine gelince onun yıldızları daha doğrusu bütün gök cisimlerini parlak ateşler olarak gördüğü ve onları topraktan çıkan kuru buharlar sonucu meydana gelen varlıklar olarak açıkladığı, bulutlar ve rüzgarları ise denizlerden çıkan su buharları ile açıkladığı anlaşılmaktadır. Herakleitos güneşin her gün yeni olduğunu söylemektedir. Yine o, Ksonofones gibi gök cisimlerini açık tarafları bize dönük olan sandallara benzetmektedir. Ona göre tutulmuş bu sandalların ters dönmesi sonucunda ateşlerinin bizim tarafımızdan görülmesinden ibarettir. Herakleitos'un güney yarımkürenin varlığını kabul etmediği anlaşılmaktadır. Yine o, güneşin bize göründüğü gibi yani bir ayak büyüklüğünde olduğu konusunda ısrar etmektedir. Kısacası Herakleitos'un özel kozmolojik görüşlerinin daha önceki efsanelerin düzeyini aşmadığı ve özellikle okulu filozoflarının görüşlerine göre açık bir gerilemeyi temsil ettiği görülmektedir. Buradaki özel bilgi ve uzmanlık alanları sanki Herakleitos'un kendilerine karşı takındığı küçümsemenin intikamını alıyor gibi görünmektedir. Ancak Herakleitos'un bu tür bir eksikliği hiç önemsemeyeceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Herakleitos'un insanla ilgili görüşlerine geçelim. Her şeyden önce söylememiz gereken onun insanı evrenle açıklamaktan çok evreni insanla açıklamaya çalışan bir bakış açısına sahip olduğudur nitekim onun evrensel doğa yasası dediği şey yalnız ve esasta doğa yasası anlamında yasa değildir. Aynı zamanda ve ilk planda normatif yasa, toplum yasası, insan yasası anlamında yasadır. Anaximandros'un hukuk alanından aldığı suç ve ceza kavramlarını fizik alanına aktararak fiziksel alanda da varlıkların birbirlerine karşı yapmış oldukları haksızlıkların cezasını çekmek üzere tekrar Apeiron'un sinesine geri dönecekleri görüşünü ileri sürdüğünü görmüştük. Benzer bir şekilde Herakleitos da doğa yasasını, bir insan yasasını, normatif bir yasayı tanımlar gibi tanımlamaktadır. Güneş ölçülerini aşmayacaktır. Eğer bunu yaparsa, adaletin hizmetkarları olan Erinisler onu yakacak ve yakalayacaklardır. O halde Heraklit'in Anaksimanros'un bakış açısını devam ettirdiği açıktır. Yalnız o, bu bakış açısını daha dramatik bir duruma sokmaktadır. Onda doğa yasasıyla toplum yasası veya tanrısal yasa birbirleri üzerine binmekte, birbirlerine karışmaktadır. Öte yandan, zaman zaman onun toplum yasalarının temeline doğru doğa yasalarını koyma yönünde bir eğiliminden de söz etmemiz mümkündür. Daha doğrusu, o bir yandan doğa yasasını veya logosu, toplumsal, ahlaki ve dini terimlerle tanımlarken, öte yandan toplumsal, ahlaki ve dini yasayı doğa yasasına dayandırarak meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Daha özel olarak, onun antropolojik-psikolojik görüşlerini ele alırsak, Herakleitos'un ruhu sıcak bir buhara benzettiği görülmektedir. Ona göre insan üç şeyden meydana gelmektedir. Ateş, su ve toprak. İnsan ruhu aslında ateşten meydana gelmiştir. Ancak bu ateş bireysel ruh haline dönüşürken nemlenen bir ateştir. Daha doğrusu nasıl ki... <gülüyor> Genel olarak ateş sönerken su, hava ve toprak olursa, bireysel ruh haline gelirken de o, ateş olma özelliğinden hayli kaybederek ıslak olur. O halde aslında ateş ruhun insan varlığına girişi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan nemlenmesi bir tür ölümdür. Nitekim Herakleitos ölümün kendisini bir tür doğuş veya ölümsüzlüğe ulaşma olarak görmektedir. Anlaşıldığına göre Herakleyitos ruh için iki türlü ölüm olduğunu kabul etmektedir. Sudan gelen ölüm ve ateşten gelen ölüm. Sudan gelen ölüm, yani ateş, ruhun ıslanması, gerçek ölümdür. Ruhlar için ölüm su olmaktır. Buna karşılık ruh için ateşten gelen bir ölüm de vardır. Bu ölüm farklı bir ölümdür ve gerçekte ölümsüzlüktür. Çünkü ateş ilkeye kavuşmaktır. Bu ölümle ölenlerin payına büyük kısmetler düşecektir. Daha büyük ölüleri, daha büyük kısmetler beklemektedir. Anlaşıldığına göre savaşta ölen insanların ruhları bu tür bir ölümle ölmekte ve onları bu tür bir kader beklemektedir. Savaşta ölenleri tanrılarda över insanlarda. Herhalde özellikle bu tür bir ölümle ölenleri ummadıkları şeyler beklemektedir. İnsanları öldükten sonra ummadıkları ve akıllarına getirmedikleri şeyler bekler. Herakleitos, bilgelikle ruh kurulu arasında sıkı ilişki kurmaktadır. En kuru ruh, en bilge ruhtur. Çünkü nasıl ki makrokozmosta bilgeliğe özdeş kılınan tek şey ateşse, mikrokozmosta yani insanda da en bilinçli olan yalnızca ateştir. Öte yandan, makrokozmuz için söz konusu olan sürekli oluş ve değişme, akış içinde olma olgusunun insan içinde geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Biz de sürekli bir akış ve değişme içinde bulunmaktayız. Herakleitos, nehir benzetmesini bu kez insan için, insanın oluş ve değişme içinde olmasını vurgulamak için kullanmaktadır. Aynı nehirlere ineriz ve inmeyiz, biziz ve biz değiliz. Ancak bu evrenle ilgili olduğu gibi insanlarla ilgili olarak da zaman içinde değişmeyen, süre giden şeyin ne olduğu sorusunu kendimize sormamız gerekir. Başka bir deyişle eğer sürekli olarak değişiyorsak, akıyorsak birliğimizi, özdeşliğimizi sağlayan şey nedir? Bunun cevabı Makrokozmosta, birliği ve özdeşliği sağlayan şey ne ise insanda, bizde onları sağlayan şeyin o olduğudur. Bizde de ateş sürekli olarak su, su toprak olur. Ancak yine bizde bunun tersine, yukarıya doğru giden yol, yani tersi olan süreçte meydana geldiğinden biz hep aynı varlık olarak kalıyor gibi görünürüz. Herakleitos, sarhoşluğu ruhun ıslanması olarak görmektedir. Bir adam sarhoş olunca ruhu nemli olduğundan, yetişkin olmayan bir çocuk tarafından sallana sallana nereye gittiğine dikkat etmeden götürülür. Öte yandan o uyku ve uyanmayı da ruhun kuru veya yaş olmasına veya onda ateş veya su unsurunun daha ağır basmasına bağlamaktadır. Tahmin edilebileceği üzere uyku veya bilincin kaybolması ruhun yaş olmasına karşılık olmaktadır. Uyanma veya uyanıklık hali ise ruhun kuru olmasına karşılık olmaktadır. Sextus Empiricus'un bu konuda verdiği bilgi ilginçtir ve bize gerek Herakleitos'un psikolojisi gerekse daha dar anlamda bilgi teorisi hakkında önemli bir ipucu sunmaktadır. Bu bilgiye göre Herakleitos, bizi çevreleyen şeyin akılsal ve bilinçli olduğunu, nefes aldığımızda bu tanrısal aklı içimize çekmek suretiyle akıllı varlıklar olduğumuzu, uykuda unuttuğumuzu, uyandığımızda ise tekrar bilinçli varlıklar haline geldiğimizi düşünmektedir. Bunun nedeni, uykuda duyuların dışarıya çık olan tarafları kapandığından, bizde bulunan aklın dışarıya temasının kesilmiş olmasıdır. Bunun sonucunda zihnimiz veya aklımız daha önce sahip olduğu hafızaya, kaybetmektedir. Tekrar uyandığımızda ise zihnimiz bu duyuların açıklıklarından adeta pencereden bakar gibi bakmakta ve kendisini çevreleyen akılda temasa geçerek yeniden akıl yetisini kazanmaktadır. Böylece Herakleitos dış dünyada bulunan aklı ateşe, bizde bulunan zihni ise ateşe yaklaştırıldığında yanan, ondan uzaklaştırıldığında sönen kömüre benzetmektedir. Seksus Empresios'un verdiği bu bilgileri Herakleitos'a ait olması mümkün olmayan daha sonraları ve başkaları tarafından savunulduğunu bildiğimiz eklentilerinden temizlersek ortaya şu çıkmaktadır: Herakleitos uykuyu vücudun içerdiği suyun ıslak buğularının ateş ruh üzerine ağır basması ona egemen olmasıyla açıklamak istemektedir. Ateş ve suyun dengesinin yeniden sağlanması ise uyanmayı temsil etmektedir. Bu fiziksel olarak ruhun dış dünyada bulunan ateş unsuruyla yeniden temas kurması sayesinde mümkün olmaktadır. Buradan Herakleitos'un daha dar anlamda bilgi kuramına ilişkin düşüncelerine geçebiliriz. Herakleytos bilginin doğasına, imkanına, koşullarına ilişkin bir kuramın olmadığı bir gerçektir. Zaten ilk Yunan filozoflarında böyle bir şey beklemenin pek mantıklı olamayacağı da açıktır. Bununla birlikte Herakleitos'tan onun duyular, gözlem, çok şey bilme ile bilgelik arasındaki farklılık üzerine düşünüldüğünü gösteren bazı fragmentler kalmıştır. Bu fragmentlerin diğer alanlara ait fragmentler gibi kısa bir kopuk hatta kısmen birbirleriyle çelişik bir durumda oldukları da bir gerçektir. O halde onlar için de bir bilgi kuramının ilk izlerinin ilk arayışlarının bulunduğunu göstermek bize düşen bir görevdir. Herakleitos'un en çok önem verdiği şeyin bilgelik olduğunu biliyoruz. Bu fragmentlerden onun bilgeliği iki anlamda aldığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi ve Herakleitos'un insana ait olduğunu söylediği çokluğun birliğinin kavranmasıdır. Sözlerini dinlediğim herkes için de tek bir kişi yok ki bilgeliğin her şeyden ayrı olduğunu anlamaya muvaffak olmuş olsun. Bilgelik tek bir şeydir. O, kendisiyle her şeyin her şey, her şey tarafından yönetildiği düşünceyi tanımaktır. Öte yandan Herakleitos'un bu kavramı bizzat bu birliğin kendisi için kullandığını da görmekteyiz. Bu ikinci anlamda bilgelik saf ateşle aynı anlamdadır. Başka deyişle bilgeliğe sahip olan, bilgece olan şey saf ateşin kendisidir. Biz ise ruhumuzda bulundurduğumuz ateş oranında bilgeyizdir. Ruhu kuru olan insan daha bilge, ruhu ıslak olan ise daha az bilgedir veya hiç bilge değildir. Nitekim Sextus Empiricus'tan yaptığımız alıntıda da Herakleitos'un bilgeliği esas olarak varlığın veya ateşin kendisinin bir niteliği, ikinci olarak bu ateşle temasa gelerek yanan, tutuşan bizim ruhumuzun bir niteliği olarak tasvir ettiğini görmekteyiz. Herakleitos'un bize sürekli olarak kendi özel dünyamıza çekilmememiz, dışımızda bulunan ortak şeyi yani gerçeği izlememiz gerektiğini söyleyen bütün öğütlerini aynı bakış açısından yorumlamamız gerekir. Düşünce herkes de ortaktır. Ortak olanı izlemeliyiz ama insanların çoğu sanki kendilerine mahsus özel bir bilgelikleri varmış gibi yaşamaktadırlar. Uyanık olanların dünyası ortaktır ama uyuyanların her biri kendi dünyalarına döner. Bütün bu fragmentlerde söze edilen ortak şeyin bizim dışımızda bulunan bilgelik, ateşin bilgeliği olduğu kesindir. İnsan ancak nesnel olarak var olan bu bilgeliğe katılarak, ondan pay alarak bilgi olabilir. Peki biz dışımızda var olan, kendisini bilsek de, bilmesek de, orada, dış dünyada bulunan bu bilgeliği nasıl bilebiliriz? Acaba çok şey bilmek, çeşitli alanlarda özel bilgi sahibi olmak, uzmanlık bilgisine sahip olmak bize bu bilgeliği verir mi? Herakleitos'un kendisinden önce gelen birçok ünlü insanı çok şey bildikleri halde, Bilgiliği kavrayamadıklarını ileri sürerek eleştirdiğini biliyoruz. Bununla birlikte bu eleştiriyi sırf çok şey bilmek için çok şey bilmenin, çokluğun altında birliği görmeksizin veya görmeye çalışmaksızın çok şey bilmenin bir eleştirisi olarak almamız da mümkündür. Çünkü bir başka fragmentinde Herakleitos'un çok şey bilme konusunda daha övücü şeyler söylediğini görmekteyiz. Bilgiliyi seven insanlar çok şey bilmelidirler. Öte yandan onun insani varlık bilgeliğe sahip değildir cümlesini yine olduğu gibi anlamamız, yorumlamamız gerektiğini söyleyebiliriz. Şüphesiz ki bu cümleyle Herakleitos, bilgeliğin insan için kesinlikle erişilemez bir şey olduğunu söylemek istememektedir. Çünkü o, kendisinin bir insan olarak böyle bir bilgeliğe sahip olduğunu düşündüğü gibi, daha önceki fragmentlerinden gördüğümüz üzere, düşüncenin herkeste ortak olduğunu, ortak olanı izlememiz gerektiğini, uyanıkların ortak bir dünyayı paylaştıklarını söylemekte, her hangi bir çekingenlik göstermemektedir. O halde burada Herakleitos'un Bilgeliğe, şüphesiz en mükemmel anlamda Tanrı'nın sahip olduğunu, çünkü onun zaten Arke Logos olarak bilgeliğin kendisi olduğunu, bizim ise bu bilgeliğe ruhumuzdaki ateş oranında sahip olduğumuzu söylemek istediğini düşünebiliriz. Öte yandan, bilgeliği elde etmenin zorluğunun kısmen bizden, ruhumuzun kafi derecede ateşli olmamasından kaynaklandığı gibi, kısmen de nesnel olarak Varlığın kendisinden Herakleitos'un yine ünlü bir fragmentinde söylediği gibi doğanın gizlenmeyi sevmesinden ileri geldiğini söyleyebiliriz. Ama bu her güçlük bilgeliği elde etme çabasında insan tarafından üstesinden gelinemez şeyler değildirler. Nihayet Herakleitos'un beni değil konuşmamı dinlemek ve her şeyin bir olduğunu bilmek bilgecedir. Sözünü burada her ne kadar Herakleitos'un kendisini bir birey olarak önemsizleştirmek ve ilgiyi öğretisine çekmek yönünde bir uyarısız söz konusu olsa da aslında kendisini bilgeliğin bir temsilcisi ve yorumlayıcısı olarak görmek yönündeki görüşünün bir ifadesi olarak almamız gerekir. Peki acaba Herakleitos duyular hakkında ne düşünmektedir? Bu konuda da fragmentlerinde bazı ipuçları vardır. Bu ipuçlarından onun duyusal algı ile akılsal sezgi ve kavrayış arasında bir ayrım yaptığını görmekteyiz. Ayrıca onun görme ve işitme algılarına dayanan bilgilerin önemini vurguladığını, bunlar arasında da birincilere daha fazla önem verdiğini görmekteyiz. Herakleitos'un gözlemi bilginin zorunlu ön koşulu olarak gördüğünü, yalnız onu Bilgiyi temellendirmekte yeterli kabul etmediğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise Herakleitos'un haklı olarak işaret ettiği üzere duya algılarının çoğu zaman aldatıcı olmasıdır. Gözler ve kulaklar insan için kötü tanıklardır. Gözler kulaklardan daha iyi tanıklardır. Gözlemlerin güvenilirliği bundan dolayı aslında ruhun yapısına yani onun duyu verilerini yorumlama tarzına bağlıdır. Gözler ve kulaklar insan için kötü tanıklardır. Eğer onlar barbar ruhlara sahiplerse. Acaba Herakleytos'ta bir ahlak felsefesinden de söz edebilir miyiz? Belli bir anlamda bu soruya evet diye cevap verebiliriz. Bu ahlak felsefesinin temelini de özellikle onun yığın seçkinler ayrımında bulabiliriz da bu ayrımın salt psikolojik veya sosyolojik bir ayrımı olmadığını, aynı zamanda ve öncelik, etik, dolayısıyla politik bir ayrım olduğunu görmekteyiz. Başka deyişle o, kendisine dayanılarak bir ahlak ve politika kuramının ortaya atılabileceği bir ayrımdır. Anlaşıldığına göre Heraklitos, iki tür insanın varlığını ayırt etmektedir. Logosu kavrayamayan ve kavrayabilen insanlar. Logosu kavramının kendisi ise sadece teorik bir bilme arzusunun tatminiyle sonuçlanmaz. Aynı zamanda bu kavrayışa uygun bir yaşama tarzını, davranışı gerektirir veya onları mümkün kılar. Sır ve kurtuluş dinlerinin, kültlerinin iyi yaşamayla, mutlu olmayla ilgili bir takım önerilerde bulunduklarını biliyoruz. Herakleitos daha önce gördüğümüz üzere bu önerileri hiçbir şekilde ciddiye almamaktadır. Hele onların kanlı törenlerini, <gülüyor> gizli merasimlerini tamamen gülünç hatta iğrenç bulmaktadır. Bununla birlikte o, onların temel kaygılarını aynı ölçüde eleştiri konusu yapmamaktadır. Çünkü kendisi de onlar gibi ve millet filozoflarından farklı olarak felsefeyi doğru bir teoriye dayanan İyi bir yaşama kılavuzu olarak görmektedir. Başka deyişle Herakleitos'un amacı sadece logosu ortak bir şey olarak insanlara kavratmak değildir. Onları bu logosa uygun olarak davranışta bulunmaya sevk etmektir. Herakleitos'a göre ortak olanı izlemek bir görevdir. En üstün amaç da sadece teorik kavrayış değildir. Bilgeliktir. Bilgeliğin kendisi ise doğruyu bulmak, bilmek, söylemek kadar ona uygun yaşamaktır. Ancak öte yandan bu bilginin bilgeliğin herkes için mümkün olmadığını da biliyoruz. Çünkü doğanın kendisi gizlenmeyi sevdiği gibi insanların çoğunluğu da şu veya bu nedenle gerçekliğin özünü görebilecek nitelikte veya yetenekte değildir. Bunun doğal sonucu Herakleitos'a göre Çoğunluğun azınlığa, seçkin azınlığa, hatta gerekirse tek bir kişiye itaat etmesinin, onun düşüncelerini ve buyruklarını dinlemesinin zorunlu olduğudur. Çünkü çoğunluk bilgiye, iyiye ve mutluluğa ancak bu yolda ulaşabilir. O halde Herakleitos'un yağını küçümseyen bütün sözlerini aslında bu anlamda yani ahlaki anlamda yargılar veya değerlendirmeler, değerlendirmeler olarak almak gerekir. Yine onun siyasal tercihlerini, yani demokrasi düşmanlığı, aristokrasi taraftarlığını da bu zemin ve bakış açısı içinde anlamak ve değerlendirmek durumundayız. Herakleitos'un kendisinden sonrakiler üzerine etkisi çok büyük olmuştur. Onun oluşu tanrılaştırması, Parmenides'in tepkisini ve oluşun inkarını doğuracaktır. Herakleitos, sıtlığı ise Yunan felsefe tarihinde, bir sonraki dönemde ortaya çıkacak olan çoğulcu materyalizmin hareket noktasını oluşturacaktır. Heraklitos'un her şeyin aktığı öğretisi ve göreciliği, sofistlerin şüpheciliğinin en büyük dayanaklarından biri olacak ve bu öğretiyi en uç sınırına kadar götürmekten çekinmeyecek olan Kratilos da her türlü bilginin imkansız olduğu sonucuna yol açacaktır. Aristoteles, Platon'un gençliğinde Gratilos'un öğrencisi olduğunu ve ondan oluş dünyasının sürekli akış içinde olduğu, dolayısıyla bilgisinin edinilmesinin imkansız olduğu görüşlerini aldığını belirtmektedir. Platon ve Aristoteles'in kendileri de Herakleitos'un oluş kuramıyla Parmenides'in varlık kuramının uzlaştırılması, birleştirilmesi denemeleri olarak kabul edilebilirler. Stoacılar Herakleitos'un tüm felsefesini en büyük bir ateşlikle izlerler. Onun arke ateş anlayışını, panteizmini, insan anlayışını ahlaki ve dini bir dünya görüşünün temeli kılarlar. Özellikle yeni çağda Alman romantik şair ve filozoflarında Herakleitos'un yeniden büyük bir sevgiyle selamlandığını görürüz. Büyük Alman şairleri Goethe ve Hölderlin, yine büyük Alman filozofları Hegel ve Nietzsche, Herakleitos'un modern hayranları arasında zikredilebilirler. Hegel, Herakleitos'un eserini almamış olduğu hiçbir düşüncesi olmadığını söyler. Gerçekten de Hegel'in panteizmi, evrensel oluş düşüncesi, tarih ve doğanın zıtlarla çalıştığı görüşü, gerçeğin akılsal, akılsalın gerçek olduğu ünlü öğretisinin Herakleitos'u öncülleri son derece açıktır. Nietzsche, Yunanlıların trajik çağında felsefe adını taşıyan ve Sokrat öncesi Yunan filozoflarına tahsis ettiği küçük fakat çok parlak düşüncelerini ortaya koyan kitabında Herakleitos'a özel bir yer ayırır. Onun Zerdüst Böyle Dedi adlı eserinin kahramanı Zerdüst de galiba Herakleitos'un üslubu ve kişiliği model olarak tasarlanmıştır. Nietzsche'nin seçkinler yığın ayrımı, çatışmacı sosyal felsefesi, dünyanın herhangi bir üst amacı olmayan estetik bir oyun olduğu görüşlerinde de Herakleitos'un düşüncelerinden bazı unsurların olduğu muhakkaktır.